Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de bu hafta programımızı jacuziden koca bir saçmalık ile açtık. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Burul. Bu hafta bir de stüdyo konuğumuz var. Onur Ünlü Bizlerle, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş ee, bulduk.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 Evet bu hafta e, aslında az bir vizyon var. Altı film gösterime giriyor ama ilginç filmler gösterime giriyor. Biri de Onur Ünlü'nün geçişen sene yaptığı aslında put şeylere. Başrollerde Türkü Turan, Erkan Kolçak, Dil, Öykü Karayel, Öner Erkan. Genç kuşak oyunculardan bir kadro ve az mekanda Cihangir'de böyle biraz gerçek üstü bir fantastik... Diyebileceğimiz neredeyse e, bir grup e, sanatçının ilişkileri, hikayeleri. Biraz nasıl anlatırsın bu filmi seyirciye? Çünkü ya, anlatmakta zorlanıyorum farkındaysan. Ya, bir grup sanatçı demek istemem mesela. Çünkü sanatçı diye soğuk gıcık bir şey oluyor evet. yani. Bir grup insan, bir grup zavallı, bir grup sersem falan demeyi tercih <gülüyor> Sanatla iştigal eden bir miktar. Ve soğuk ve itici. Benim böyle çok hoşlanmadığım bir hava var. Ya. Ne olduğu bir idiyan tam olarak. Ya bunlar işte filmci diyelim. Film çevresinde filmci insanlar. Filmci, tiyatrocu. <gülüyor> evet, oyuncular falan. Bir, bir haller içinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir takım bir şeyler yaşıyorlar. Sonra yaşadıklarını bir daha yaşıyorlar. Sonra başka bir şey oluyor. Gene aynı şeyler oluyor falan. Eee... Bilmiyorum, kesişen hayat hikayesi desek o olmaz. Nasıl tarif etmeliyiz ben de tam olarak bilmiyorum. Bana biraz şey gibi geliyor. Aslında her gün yolda rastladığımız bir sürü insana hayatlarına başka bir şekilde bakmışsın. Hani görmediğimiz bir takım şeyleri görünür kılarak, düşüncelerini mesela hı hı. iç seslerini apayrı kişiselleştirerek... Hı hı. Onları böyle göbekten bağlayarak falan bir şeyler yaparak. <gülüyor> Ondan sonra kafamızdaki bütün o gelgitleri, düşüncelerimizi, rüyalarımızdaki o mekansal ve düşünsel zıplamaları görünür kılınca e, birdenbire çok fantastik bir şey çıkıyor evet. karşımıza. Belki de yani belli bir zaman aralığında olan ya da olmasını varsayabileceğimiz şeyler aynı anda oluyor gibi bir, bir şey oluyor. Ve üst üste örtüşüyor, yapışıyor. E bu da aslında hani... Burada biraz konuşmam lazım. Konuşabilir miyim? Onun için geldim herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu mevzuyu açacağım ama çok kabaca şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Jung bizim e, bu şeyden bahseder ya kültürel e, ortak bilincimizden bahseder. <gülüyor> Şimdi bu bu kültürel arka plana bizim yıllar içine yedirebildiğimiz şeyler var, yediremediğimiz şeyler var. Biz Dünyadaki bütün insanlar olarak biz şu anda zaman algısı açısından Newton fiziğindeyiz henüz. Fakat üzerine bir Einstein fiziği var. Sonra bir de Allah'ın cezası o diğer şey geliyor. O diğer şeyi konuşuruz biraz sonra. Bizim zamanı algılamamız Newton fiziği düzeyinde olduğu için zaman başlayıp biten somut kendi başına ve mutlak bir şeymiş gibi zannediyoruz. Halbuki Hani Einstein en büyük numarası buydu. Bunun böyle olmadığını anlattı bize. Hı. Belki de biraz öyle bir zaman çizgisinde bunu algılamak lazım. Fakat e, sinefil de olsa insan orta ama bir insandır ve e, bunu bilinç düzeyinde böyle yakalamak zorunda. Bunu okuyup araştırıp e, öğrenmek zorunda değil. Bilmek durumunda değil. Fakat ben üzerine gittim mezunum ve buralarda biraz dolaştım. Eee çok kabaca fizik bilimi, fizik biliminin verdikleriyle ortaya çıkan insanın ve Tanrı'nın birbirine karşı durumu ta olan beri geldi, başka bir yere doğru gitti. Arada Kopernik devrimi gibi, Newton devrimi gibi, Einstein gibi e, çeşitli devrimler, bilimsel devrimler yaşandı ve bu devrimler insanla Tanrı arasındaki ilişkiyi zedeydi ve yeniden kurdu. Bu şundan önemli. Benim Genel olarak sinemada üzerine gittiğim çatışma trajik çatışma dediğimiz çatışma ve trajik çatışmada hepimizin bildiği gibi çok kabaca Tanrı ile insanın insan aleyhine karşı karşıya geldiği andır. Bu andan ortaya çıkan çatışmayı ben değerli buluyorum ve büyük filmlerin e, enteresan şeylerin buradan yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu Tanrı ile insan arasındaki ilişki beni ilgilendiriyor. Ve bu 2400 sene önce kadar şekillendirilmiş politikada şekillendirmiş dramaturji ee, arada bir sürü darbe yiyen fizik bilimi ve tanrı insan ilişkisini aldırmadan ağır ağır yumuşak yumuşak gelmeye devam ediyor. Bu beni sinirimi bozuyor. Yani bu burada bu kadar çok şey oldu. Ee, ya bunları bahsediyorum bu bugünlerde bir iki yerde de konuştum ama yani aynı anda iki elektronun iki ayrı yerde o, olabildiği bilimsel olarak ispatlanmışken giriş gelişme ve sonuçla nereye kadar gidebileceğiz? Aynı anda karakterin hem kutunun içinde canlı hem kutunun Hı. içinde öldüğü evet. bir hikayeden bahsediyoruz evet. aslında. Aynen. Ya o bilmediğimiz halde işte süper durumda yani. Ee, evet biraz böyle bir şey. Yani orada da var orada da var. Ölüyor ama ölmüyor da bu bu fizik bilim biliminden elde et, et, ettiğimiz verilerle kendimizi toparlayıp tekrar dramatujiye baktığımızda ne görürüz sorusun cevabı gibi bir şey bu. Bu olmak zorunda mı? Değil. Ama ben bununla geliyorum yani çünkü geri kalan şeyler ben sıkıldım yani. Kendi yaptıklarım dahil. Aslında olabilecek pek çok olasılığın içerisinden de bir kısmını seçmiş gibisin. Evet. Yani aslında sonsuza kadar devam edebilecek Evet öyle bir gibi şey var bir de daha işin acayibi bir 30 dakika kadar bu kurgunun içinde bizim sinemada yani bir film olarak seyretmeyeceğimiz bir kısım var. Ben bunu böyle 20 25'er dakikan 5 parça halinde yazdım gibi aslında. Onları da ayırdım, onları da ayrıca kurguladım. Hani başka bir meczada onları da tekrar yayınlamayı düşünüyorum. Burada görmediğimiz başka ilişkiler alı da var ama dediğin gibi bir sarmal bir durum var ve ben de bunu sonsuza kadar uzatabilirim gerçekten. o iki gün içinde o karakterlerle sonsuz durum oluşturulabilir. Çünkü fizik bilimi bize bunun mümkün olabildiğini söylüyor. Sen onların hayatını ziyaret ederken onların da hayatının farklı bölümlerinden, farklı kesitlere tanık oluyoruz. Hmm. Ee, orada seçtiğin şeyler, özellikle nelere bakmayı ya da seyirciye neleri göstermeyi tercih ettiğin üzerinden de konuşalım istersen biraz. Yani orada şimdi aslında şöyle bir durum var. Ee, Neçede ben bir filmi yapmadan önce o benim kafamın içinde bir sürü şey oluyor. Herkes gibi yani ben diyorum ama kendimi anlattığım için ben diyorum. Herkes böyle. Şimdi iki türlü temel olarak okuma yapıyorsun. Bir işte atıyorum ne bileyim ben fiziğe kafayı takıyorsun ve onun üzerine okuyorsun. Bir de kendi duygusal durumunla ilgili şey yapıyorsun. Ve yani bu ikisi birden gelişmeye başlıyor. Bu geliştikçe bunlar zaman zaman birbirine değecek ortamlar oluşuyor. Ve e, senin kafanın içindeki şeyler mesela bir ana, bir karaktere, bir cümleye filan dönüşmeye başlıyor. Bunlar yeterince dönüştüğünde artık seni rahatsız etmeye başlandığında ...bunlardan ben bir şey yapayım noktasına geçiyorum. Benim için film yapmak biraz böyle bir süreç. Dolayısıyla da e, önce açıkçası bütün filmlerimi öyle yapıyorum ama bunu biraz daha öyle yaptım. Aklıma geleni sallıyorum, döküyorum ortaya sonra onları bir, birleştirmeye çalışıyorum. Ondan bir bütün yapmaya çalışıyorum. İşte olduğu kadar. Yani e, o açıdan bu en kişisel filmim diyebilirim. Bir de... Bu var olan kafayı taktım hani bunun üzerine ne yapabiliriz, bu nasıl geliştirebilir, gelişmeli mi, gelişmemeli mi falan diye düşünürken de uğraştığım bir şey olduğu için böyle bir şey çıktı. E, oyuncu seçiminde nasıl oldu? Kafamda belli bir şekilde mi vardı zaten ya da beraber mi gelişti bir kısmı? Yani kafamda bazen olur oyuncu, her zaman olmaz. Eee... Kast konusunda çok başarılı değilim aslında. Şöyle diyeyim yani kafadan bir oyuncuyu düşünmezsem daha sonra başka bir oyuncuyu oraya oturtmakta zorlanıyorum. Ama çok fazla çevrede iyi oyuncu arkadaşım var. Yani ek, ekipten aldığımız tavsiyelerle falan böyle yavaş yavaş kuruluyor kast. Yani kast konusunda. Hayatta tek zorlanmadığım şey kast yapmak. Yani <gülüyor> bir yanıyla da yani. O, oluyor. Onunla ilgili bir derdim yok. Evet son dönem ben Türk sinemasının ve televizyonun en önde gelen bir takım oyuncuları, genç oyuncuları en parlakları bir arada onun da altını çizmek lazım. Hemen bahsedelim oyunculardan. Ee, Erkan Kolçak, Köstengil, Türkü Turan, Öner Erkan, e, Öykü Karayel, Elit İşcan. Ana Kahraman Öykü Karayel'in canlandırdığı kahraman gibi başlıyor ama hı hı. bir süre sonra e, devir ve bu devir topuş ana kalakta? oluyor. Kalakta? Sizce kim? Eee bu başka Sınav sorusu gibi değil. Yani Siz ne olduğunu düşündünüz. Yok yok işte söyleyeyim. film boyunca farklı yani? yönlere aha. savruluk evet, aha, döndük aha, ama aha. en sonunda yani aslında sonunu da açık etmeyelim. Spoiler vermeyelim. Neyin sonunu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki. Dinleyicilerimizin sinemada deneyimleyecekleri o <gülüyor> <gülüyor> Sonu. sürecin sonunu diyelim. Tamam. Işıklar yanmadan önce evet, diye birkaç evet. dakika. Evet. 87. dakika planı. Evet en sonunda sanki senarist kızımız gibi geldi. Ee, onunla bitirdiğimiz için belki. Ben bir tanesini seçemiyorum. Hani hepsi birden ve hani Cihangir'de hatta belki hepsinden daha öncelikli olarak mahalle böyle bir tanıdık sokaklarda Cihangir'in değişik bölgelerinde e, dolandığı için. Ama daha çok böyle bir işte grup e, oyunculuğu söz konusu şey değil. Ben biraz tek, tek şeyin tek cazibetine de kapılmış yani. olabilirim. E, her şeyin aslında yaratıcı bir zihnin kıvrımlarında dolaşma <Gülüyor> macerası gibi de okunabilme ihtimalini de sevdim. Eyvallah. O öyle olsa o beni çok rahatlatacak. Şimdi işin kötüsü öyle diyorsun sen. Öyle olsa ben de bunu yazılara kalkacağım. Evet ya bu Kız bunları düşünmüş. Oh falan diyeceğim ama öyle değil. Değil Nahmet aslında. Olsun. <gülüyor> o ama o, kız... ihtimali evet, de o ihtimali de Evet, kırıyorsun ya. Tabii, tabii, ki, tabii ki. evet. evet o o, evet, o, evet, o böyle ki, o o bir var. hoşluk. O işte seni seni, seni rahatlatıyor gibi beni de rahatlatıyor <gülüyor> ama <gülüyor> sonra ben o şeyle yüzleşiyorum ki hayır öyle değil. Aslında bunlar benim kafamın içinde oluyor. İşin kötüsü <gülüyor> o benim kafamın içinde olması. Ee, yani evet çok fazla karakter var. Mesela o bahsettiğim daha uzun versiyonda mesela polis karakteri Feride'nin oynadığı karakter ve ee, belki ikisinin hikayeleri daha fazla var mesela. Hı hı. Ee, onu daha sonra göreceğiz. Hani bazı çıkardığım demeyeyim, bu kurgunun içine koymadığım sahneler var. Ee, orada ba ba ba başka yerlere doğru da böyle savruluyor hikaye filan. Ama bütün bu yapının dönüyor olması, böyle dönüp durması filan benim hoşuma gidiyor. Bu zorunlu tesadüf filan gibi bir bir şekilde bu kuantum muantum mevzudundan apardığım, aşırdığım, oradaki bazı bilgiyi birleştirip uydurduğum zorunlu tesadüf diye bir şey düşünüyorum ben. Biraz onunla ilgili film yani onun üzerinden de gidiyor. Zorunlu tesadüf durumu da var filmde. o Hem üst üste gelmeler hem hikayenin yeniden dönmeye başlaması falan. Bu, bu filmi biraz böyle ben biraz şiirle de ilgilenmiştim gençliğimde. Hala zaman zaman yazıyorum ama şu anda çok yoğun uğraşmıyorum fakat. Filmde de önemli bir şiir evet, var. Evet filmde de önemli bir şiir var. Arkadaşım bir şiir var Arkadaş Özgür'in. E, o hepimizin sevdiği gibi benim de çok sevdiğim bir şiir. Yani şiir, dramaturjisi üzerinden de biraz düşünmedim değil yani. O, o oradaki tekrarlar, başa dönmeler, ucu bir yere gitmemeler, rasyonel olarak bağlamak zorunda olmama halleri falan üzerinden yazarken metni biraz kendimi öyle bıraktım onun tadını çıkardım. Evet, biliyorum çok kişisel. Evet, bir, bir seyirci için zor bir tecrübe. Bunların hepsinin farkındayım. Ama benim hoşuma gidiyor. Benim <gülüyor> yani. Bir de daha sonuçta değişik bir şey görmek isteyen seyirci de var. Evet. hani Hiç evet, yok evet. değil. Yani evet. film, hoşuma giden filan yani film iyi anlamında hoşuma gidiyor. Bu filmi yapmış olmak ve yapıyor olurken hoşuma gidiyordu. Yapmış olmak da hoşuma gidiyor. Ben bu filmi aslında unutmuşum. Yazın başka Geçen bir film Geçen sene çektiğim. biraz fazla film çekmiş <gülüyor> olabilir Gerçekten, misin? Evet oldu. Sonra ben hatladım. Aa, bu şeyler vardı falan diye. Sonra tekrar izledim. Açık konuşayım. İlk izlediğimde ağır geldi bana yani. Benim kendime ağır geldi yani film. Yaklaşık bir sene kadar sonra izlediğimde. Vay dedim nasıl bir ruh halindeyim <gülüyor> arkadaş be. İyi ölmemişim olarak falan. Öyle bir şey var. Şimdi o filmi yapan olarak bana bile böyle geliyor. İzleyici için zor film. Tamam okey. Ama burada... E işte demin anlattığım sebepler üzerinden ve o sebeplere göre dramaturji dediğimiz şey biraz genişletebilir mi? Başka bir ihtimaller var mıdır? Bir yere doğru gidebilir mi? diye soru. Hani bu şimdi ben bu mevzuun üzerine gideceğim. Biraz daha gideceğim. Yani olmazsa size söyledim. Olmuyor. Burada bir yol yokmuş. Ben geri döndüm dedim size ama şu anda bir yere gider gibi duruyor benim açımdan yani. O zaman bir müzik arası verelim. Hey. Ee, bir soluklanalım. Rehberden ruh. ceket sokaklar benim bastığım toprak ağaçlar benim neler gördüm neler görmedim aldım ihmalden planlarımı gizdim çıkmaz da Kadınlar kadınlarca derya yüzdüm saadet Gün aynı göz hali. rehberden dinledik. Ruh 94.9 açık radyoda sinefil devam ediyor ve bu haftaki konuğumuz Onur Ünlü ile sohbetimize devam ediyoruz. Bugün vizyona giren filmi, put şeyleri konuşuyoruz. Evet, müzik çalmışken müzik tercihlerinden de biraz bahsedelim. Filmde hı hı. daha genç gruplardan çeşitli müzikler var. Evet. Nasıl yolun kesişti bu parçalarla? Bu um, Jacuzzi'nin şarkısını olan yönetmen arkadaşım Erkan Erkan Tunç Mati diye bir ilk film yapmıştı. O Erkan abi bu bu şarkı olur bu filme bence dedi. Dinledim ben de bence de olurmuş. E, onu öyle koydum. O rehberin şarkısı çok uzun sedir dinlediğim bir şarkıydı. Yani film bittiğinde ö, ö, o şarkının hissi ...bence çok güzel örtüştü üst üste... ...böyle hani böyle bir kala kalma durumu var filmde... ...o şarkı böyle onu biraz sağaltıyor sanki... ...ya da hani biraz daha tadını çıkarttırıyor... ...o, o oradaki durumu... ...o şarkıyı da öyle seçtim. Evet... E, ...filmin birazcık yapısından... ...bahsettik... E, ...ve arkasındaki... Bir de çok affedersiniz, çok pardon... <gülüyor> ...Korhan da, Korhan Futacı da filmin bir yerinde... ...böyle küçük bir, bir parça daha var... ...yanılmıyorsam polis arabada giderken... ...ve daha sonra o, o, oraya geldiğinde... Hı hı. ...orayı da Korhan'a izlettim ben filmi, Korhan Futacı'ya. Dedim buna müzik ne yapalım, yap, yapılmalı mı? Bence bu tamam yani, hiç <gülüyor> gereği yok. Gidiyor film. O, o araya öyle bir şey yaptı sağ olsun. Bir de Korhan'ın öyle bir performansı oldu. Ee, Melise biz birlikte izledik filmi, ee, onun da keyfini sürdük bir taraftan çünkü... Film kafamda oluşan bir sürü sorulardan çıktı dedin ama aynı zamanda film e, bir sürü başka yere referanslarla, bir sürü başka metinlere, düşüncelere de referanslarla dolu. O o navigasyonu nasıl sağladın? Nereden nereye o şeyleri? Söyleyeyim onu. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm temel olarak. Bunu daha önce de söyledim ama bir... Yani bu... Yeni üzerinde çalıştığım bu, bu dramatolojiyi kafama göre biçimlendirme sürecinde şöyle bir yere vardım, bir noktaya vardım ben. Sen kendi içinde tutarlıysan metin de tutarlı olur. Ee, dolayısıyla da aslında kendi bilinç dışından gelen şeylere çok fazla müdahale etmedim. Yani bıraktım hmm. ki onlar gelsinler. Çünkü gerçekten bana ait bir fikirse bu bunun etrafında zorunlu olarak toplanacak bunlar zaten diye düşündüm. Ee, ve yavaş yavaş e, işte ne bileyim ben filmin Badyo'dan bahsediyor, Dölez'den de bahsediyor, bir sürü yere bir sürü referans veriyor. Bol bol lakanlandır. E, Lakanlandırma <gülüyor> bahsediyor. Ama onları yani umarım öyle değildir. Bence şey değil yani evet böyle şimdi filmlerde iki şey çok sakattır. Bir şiir okunması korkunç olur yani. Korkunç kötü bir şeydir onu da anlatacağım. Yani bir karakterin durup şiir okumaya başlaması kadar korkunç bir şey ben hayatımda bilmiyorum. Yani Normalde dedim yani. Dışarı doğru şiir okunması bence en final edepsizlik o, o ayrıca konuşuruz da şey dışarı okunan bir şey yani stikler başı falan işte İkincisi bu referanslar bu um, afili sözler havalarda uçuşuyor falan ama bence bu bir şekilde rahatsızlık vermiyor bir şekilde karakter öyle karakterler öyle durumlarda söylüyor ki bunları e yiyor metin yiyor mesela işte arkadaş özger'in şiiri şimdi o şiir lirik bir şiir Giderek fazla delik bir şiir. O şiiri kendi başına okuduğun zaman bir filmin içinde bir karakter okuduğunda da bu canlısı karşımda hani spoiler'ı falan boş verelim. Ama benim karakterim hastanede yarı bilinçli vaziyetteki babasının parmaklarını bıçakla keserken okuyor bu şiiri. Şimdi oradaki naiflikle buradaki şiddet birleşip bir denge kuruyor. Yani o parmak kesilmesi kendi başına fazla şiddetli olur. Şiirin okunması fazla naif olur birbirinden bağımsız olarak ama ikisi bir aradayken bir işte denge tut tut, tut, tut künefeyle peynir gibi <gülüyor> <gülüyor> bunun gibi o, bunlar birbirini götürüyor ve tatlı bir duygu kalıyor geriye bu, buna özen gösterdim yani bu bunun gibi şeyler e, birincini gülümsüyor diyor birincini kaybetmiş diyor onun için gülümsüyor işte. Hiçbir dönoz okumadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Bu. Bunu normalde söyleyemezsin. Tamam ama öyle bir durumda, öyle bir yerde geliyor ki bu. Hem gülüyorsun hem hay Allah diyorsun falan ve geçiyorsun. Bu bu dengeye özen gösterdim. Özellikle Öner'in oynadığı karakter. Ve o kadar şeyi söyletmek için bulduğum yöntem. ...de işte o yöntem artık... ...onu söylemeyeyim onu da seyirci... Şey ...ki onu sen... biz de düşünmedik evet. değil... ...içimizdeki öneri biz ha. nasıl çıkartabiliriz... Ha. ...acaba arada biz... ...stop için... şu <gülüyor> <Evet>. olsa basa... <gülüyor> ...düğümesi... O... <gülüyor> ...o benim Cümesiyle. içimdeki Cümesiyle. önerdi aynı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...ve benim yakın çevremdeki insanlar da... Bu, ...bu durumla yıllarca uğraşlar yani... Ben ...oturup hiç ona ...şu şey dedi bu böyle falan diye konuşup... ...ama mesela yönetmen karakteri çok fazla konuşmuyor... ...orada da şöyle bir denge var bence... ...o yapıyor çünkü... ...yaptığı için çok konuşması da gerekmiyor. Öbürü hiçbir şey yapamıyor ve hiç durmadan konuşuyor. Yani bunlar da karşılıklı dengeliler. Yani o karakterlerin de birbirleriyle... ...böyle çapraz dengeleri var. Ee, filmin içinde. Yani bu benim sonradan uydurduğum bir şey. Eminim öyledir. Yazarken <gülüyor> düşünmedim de. Bir de şöyle <gülüyor> bir şey var. Bu karakterlerin hepsine eleştirel bir gözle bakıyorsun. Hı -hı. Ama böyle kuru bir eleştiriyle... ...onlara aynı zamanda bir şefkatli bir eleştiriyle bakıyorsun. Evet. Yani değil mi ben evet, karakterlere benim... karşı e, bir sert bir durum yok hani hiçbirini de bizim evet. sevmemiz için de uğraşmıyor film e, çok sevilebilecek karakterler de değiller o çok zor belki bir ama evet. Yani evet onlara acıyorum çünkü 2000'lerin başından beri Cihangir'de oluyorum ben de ve <gülüyor> kendim dahil hepimiz için üzgünüm hani evet, tam tam da o acımasızca bir şey değil karakterlere karşı. Evet bu arada şeyi de söyleyelim 54. ulusal yarışma yani Antalya'da yapılamayan ulusal yarışmada en iyi yönetmen ödülünü aldı put şeyleri onun evet, için ayrıca tebrik çok ederim çok teşekkür ediyorum sonra İstanbul'da ve Ankara'da yarıştık kimse ilgilenmedi <gülüyor> <bir, gülüyor> filmi yüzüne bakmadılar eyvallah sağolsunlar yani ama ama ben üzgünüm ama o benim, benim üzerinde çalıştığım şey ve o dramaturjiye nefes aldırmakla ilgili şeyler Zaten yapılıyor. Bunu ilk defa ben, tabii ki ilk defa ben yapıyor değilim. Bir sürü insan da yapıyor. Ben de böyle bir şey fark ettim ve bunun üzerine gittim. Ve e, çaresiz olarak oraya gidilecek çünkü e, sürekli aynı şeyden bahsediyor. İşte sinemada kriz var efendim. Aynı filmler sürekli aynı filmler. Aynı benzer filmler ödüller alıyor. E, tabii ki öyle olacak çünkü jüri aynı. Fon aynı. Festival seçicisi aynı. Herkes aynı. Ve e, e, sinema, iyi film, çok iyi film algısı dar bir alana kıstırıldı. İyi film deyince akla çok az şey geliyor. Ve o da orası doldu. Doldu yani. Ben zaten şimdi onun kendi başına yeterince güçlü bir şey olmadığını düşünüyorum. O o zayıflığına rağmen e, o o bardak doldu gitti taştı yani ve artık e, bizi çok fazla etkileyen filmler çıkmıyor. Ben kendim de o filmlerden yaptım. E, belki de yapacağım. Yani bu buna suç suçlayarak falan bir şey değil yani kimsenin kalbini kırmak için söylemiyorum. Kendim de hep bu durumun içinde olarak söylüyorum bunu. Ama başka yerlere de biraz bakmak lazım yani. İştese ara sıra. Bir de başta Mevsim söylediği gibi hani Küçük bir ya alanda geçiyor. Hani Cihangir mahalle ve hani hmm. evlerin içi, e, hani kadrosu ve şeyle minimal bir film gibi gözüküyor. Hani bütçesi ne kadar amale oldu? Hani belki hani şey çok büyük bütçe bir film gibi değil, durmuyor. Değil, evet. Ama hani müthiş bir görüntüsü var hasta. Görüntü yönetiminden de bahsedelim hmm. biraz. Vedat'la ee, çalıştık. Vedat Özdemir'le aşağı yukarı işte bir tane zamandan beri Celal Tan'dan beri hep onunla hı. çekiyorum filmleri. Eee... Ya şimdi şöyle bir şey oluyor. Mesela böyle bir şeyle karşılaştığı zaman... ...mesela oyuncu... ...hani benim filmleri bu oyuncular oynuyorlar. Bunun bir sebebi olmalı. Temel sebeplerden biri şu. Öyle karakterlerle karşılaşıyorlar ki... ...şunu düşünür oyuncu. Ben bir daha böyle bir karakteri muhtemelen... hemen e, Bana denk gelmez. Yani bir, bir daha işte ne bilmem babasının parmaklarını kesen, bilmem ne yapan... orasına burasında kablolar girip çıkan, birisinin kollarını yiyen birisi... ...bir daha oynaması zor. Ha, mı? Bunun içinde dahil olurlar ve oyuncu sezgisiyle hareket eder. Ben oyuncunda hiçbir zaman analitik bir şekilde senaryoyu anlamasını, hikayeyi kavramasını, hmm. bilmem ne yapmasını ben beklemem. Onlar sezgileriyle yaşayan varlıklar zaten. O, o sezgiyle rolü kavruyorlar ve o sezgi üzerinden götürüyoruz biz. E, teknik olarak diğer ekip de öyle. Hani ne bileyim ben Vedat da görüntü yönetmeni de mesela bir şey görüyor ve bir şey çağrışıyor onlara. ve ben genelde ekipleri böyle çok fazla şey yapmam, sıkmam. ...herkesin yaratıcılığının dahil olmasını istedim. Çünkü... ...birisinin aklına iyi fikir geldi, o bana yazar. Yani... <gülüyor> <gülüyor> <O> <gülüyor> Tabii yıllardır falan. beraber çalışmanın verdiği... E öyle bir şey var. Tabii ki mesela... ...biz şimdi iki haftada çektik ve dediğim gibi... ...bundan bir 30 dakika daha fazla malzeme de var... ...bizim elimizde 12 iş gününde... ...kolay bir şey çekilmez bu. Ancak bizim gibi yıllardır beraber çalışan ve... ...çok fazla benim gibi pratik olan o olması gerekir bunu çekeceksin. Yani ben hmm. yıllarca dizi de çektim ama oradaki pratikliğin faydalığını görüyorum tabii ki yani. Evet. Demin dramaturjide biraz klişe olacak ama şey sözünü de anmak istedim Godara atfedilen her filmin bir başı, ortası ve sonu olur ama illaki o sırada olması gerekmez <gülüyor> Baba, <gülüyor> Aynen. aynen. E, tabii bu, bu bu çalışılıyor, deneniyor bir bir şey var. Ben buna sadece ya o uzun hikaye oraya sonra geliyorum. Yani bu bu sonra anlatacağım tamam. <Gülüyor> yazacağım onun için, bunu. Onun için ayrı, ayrı, bir ayrı bir yapalım. Ayrı bir seans evet. yapalım. <gülüyor> ben şeyi de sevdim. Hani filmin ortasında yine çok spoiler vermek istemiyorum ama böyle evet. tür geçişlerinde bir kara evet. filme doğru giderken evet. görüntüyün isminin de hemen onunla değişmesi evet. bizi hemen o evrene sokması evet. e, filmin Bence içerisinde... Ben, şah, bu nasıl film? En başta konuştuk. Ben anlatamadım. Bence bir noir bu ya. Bence bir film noir bu yani. Bu bir kara film yani. Bu başka türlü anlatmaya çalışmak manalı evet. değil. Yani bir değişik bir karar film bence. Zaten o, o sulara giriyor. Yanlış mı yapmışım? Değil miymiş? <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Cihangir kara filmi. Cihangir nuarı. Cihangir nuarı olarak bu hafta e, izleyeceğiz. Bir de e, belki son olarak bir yönetmen karakterinden de tekrar konuşalım. hani Sen de bir yönetmen olarak e, yönetmen karakterini çizişin. Hani hem kendin hem de etrafında Gördüğün meslektaşları ben söyleyeyim Belki. ben ben hayatımda gördüğüm en sevimsiz karakter ee, gerçekten öyledi Erkan o kadar iyi oynadı ki <gülüyor> Erkanı sevmemeye başlayacaktım nerede yani sevimsiz <gülüyor> çok iyi oynadı onu ee, o o mesela o kişi olarak benle bir ilgisi yok o gerçekten çirkin birif ee, yönetmen denince benim aklıma gelen bütün çirkinlikleri onun üzerine Yıkmak istiyorum <gülüyor> Benden gitsin. Yani ben olmadığımda geriye kalan işte of oh falan diyebiliriz o karakter için. de içinde bugüne kadar canlandırmadığı çok bambaşka bir rol bir taraftan. Hı hı. Hani e, özellikle seyircilere hani şu anki televizyonda çok popüler olan performansını düşünerek değil hı. bambaşka bir şeyle karşılaşacaklarını söyleyelim şimdiden. Evet. Değişik bir şey oluyor, evet. Evet. Put şeylere bu hafta gösterimde ve her zaman dediğimiz gibi ...öyle daha ufak filmleri ilk hafta sonunda görün... ...sonra ne kadar oynayacakları belli olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Bana tam son olarak şeyi sorar mısınız? Tabii seyirci, soralım. Seyirci bekletme, kaç seyirci bekliyorsunuz? Kaç seyirci bekliyorsun? milyon seyirci bekliyorsunuz. <gülüyor> 5,5 <gülüyor> milyon seyirci gelirse o kadar mutlu olacağım ki. Evet. Bekleyelim bakalım. Yani seyirci, yani dinleyicilerimize şimdiden söyleyeyim, birkaç kere de izlemek yapabilirsiniz. <gülüyor> Kaç salon giriyorsun sonunda? Sonra. Tam 21. Tamam, salon başına <gülüyor> i̇şte. işte. Hiç fena, 171 seyirci <gülüyor> kadar. <gülüyor> Yola açık olsun filmi. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için çok sağ olun, çok Biz iyi. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi de bir parça haftanın yeni filmlerinden dinleyeceğiz. Viktor Soydan. Leto, aynı adı taşıyan Leto, Yaz adlı filmden geliyor. Muziki, Я купил себе газету. Я хулиганы три гостата. Nedavna ya duydum bir yerden, ki yakında gelecek Evet, Leto'yu dinledik. Victor Tsoy'dan haftanın yeni filmi Leto'dan giriyor. E, e, dinlediğimiz parça. Leto bu sene Cannes Film Festivali'nde altın palmiye için yarışan filmlerden biriydim. Ve e, 1980'ler Leningrad'ında... E, Rock'n'roll müziğin e, aslında nasıl e, bütün o e, sistem içerisinde yer almaya çalıştığı ve bizim bilmediğimiz demir perdenin arkasındaki Sovyetler Birliği'ndeki e, rock'n'roll dünyasına e, bizi sokuyor. Genç müzisyen e, Viktor'un e, birazcık şeyini hikayesini takip ediyoruz. Sovyet müzik tarihinin en popüler gruplarından biri olacak Kino'yu kurmadan hemen öncesinde. Ee, ülkenin en belki de meşhur rakçısı Zoo Park grubunun lideri Mike nomenko ile e, tanışıyor. Zaten onunla tanışmak istiyor bir şekilde o çevreye girmek için. Ee, Mike'ın çok güzel bir eşi var Natasha. Ee, onların da küçük bir e, çocukları var. Bir taraftan Mike ülkenin en büyük rock yıldızı bir anlamda ee, ve şeyler herkesin gençlerin öykündüğü ama bir taraftan onların ev hayatlarını görüyoruz, öğreniyoruz. 1980'ler Leningradı'nda o yokluklar içerisinde e, rock müziğini yaşayan e, bir e, grup genç insanı hikayesi. Filmin yönetmeni Kiril Srebrenikov... E, oldukça anlatı olarak da farklı bir şey deniyor. Çünkü e, karakterler bizimle de konuşuyor. E, onların hayal dünyalarına da alıp bizi götürüyor. E, şarkıları ve aslında onların dünyadaki rock müziğinden dinledikleri en işte büyük e, takip etmeye çalıştıkları isimler var. Tabi Amerikan müziğine ve dünya müziğine ulaşmaları çok zor düşünün. Hani 1980'ler olduğu için o Lou Reed, Talking Heads, Led Zeppelin, David Bowie albümleri en büyük hazineleri bir taraftan. Ve onların müziklerini nasıl kendi hayatlarına yedirdikleri, e, onu nasıl içselleştirdikleri ve kendi orijinal müziklerini ve kültürlerini yarattıklarını da görüyoruz. Özellikle müzik filmleri sevenler, müzik kültürüne meraklı olanlar ama o dönemin hiç bilinmeyen e, Sovyetler'deki popüler kültür tarihini e, çok hoş bir anlatımla anlatıyor. Leto siyah beyaz bir film bir taraftan çok güzel bir sinematografisi var benim bu sene en beğendiğim filmlerden biri şu ana kadar ilk beşimde yani onu başta söyleyeyim ben şiddetle tavsiye ediyorum evet bu hafta bir Kandan bir tane de Berlin'den filmimiz var. Alman filmi In den Gengen", Muhtemel Aşk e, Filmin yönetmeni Thomas Stuber Clemens Mayer'in Dinah Delik der Gece Işıklar e, adlı kitabından uyarlanmış. Franz Rogowski, Sandra Hüller ve Peter Kurt başrollerde. E, Christian adlı genç bir adam bir hipermarkette çalışmaya başlıyor. Bu iyice endüstriyel büyük marketlerden birinde. E, bir yandan oraya Uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da e, rafların arasındaki filmin e, Almanca adı o, e, Marion adlı bir kadın görüyor ve görür görmez aşık oluyor ancak Marion evli. E, bu marketteki o hayat, oradaki insanların ilişkileri üzerine... E, Oldukça da iyi eleştiriler alan bir film. Berlin'de e, Guild ödülünü aldı, Ekumenik Jüri ödülünü aldı. Alman film e, ödüllerinde de dört adaylığı vardı. Bunların arasında En iyi Erkek Oyuncu ödülünü Franz Rugowski kazandı bu filmle. Ee, bu haftaki bir diğer yerli yapım Çağın son filmi Bize Hatırla. O da bugün vizyona giriyor. Senaryosunda kendinin yazdığı filmde başrol oyuncuları Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Bin Nurkaya ve Sumru Yavrucuk. Evet Çağın yine böyle bir Ege kasabasıyla İstanbul'u birleştiren bir film bu sefer. Ve bir baba oğul ama. yine hikayesi. Ee, Kaan adlı bir adam çalışma hayatında çok yükselmiş. Karısı, iki çocuğu vesaire her şey yerindeyken... ...babası bir rahatsızlık geçiriyor ve o gidip babasıyla vakit geçiremeyeceği için... ...babasını yanına aldırtıyor ve aralarındaki o ilişki ve... ...babasının şehirle kuramadığı ilişki bana biraz aslında Pandora's... Boks hissini de ver. Oradaki kadar tabii ağır bir e, hastalık durumu yok ama... ...böyle bir... E, ...yani zaten şehre getirilen aile büyüğü... ...alası yapılmıştı hissine kapıldım. Filmi henüz görmedim ama onu da söyleyeyim. <gülüyor> evet. E, bu hafta bir tane de... E, ...büyük bütçeli tarihi macera filmimiz var. Yerli Yapım Deliler Fatih'in Fermanı. E, bu da... E, Eflak Voyvodası meşhur Vlad Tepes'e karşı e, yola çıkan ve e, onun e, zulmettiği yerli halka kurtarmak ve onların öcünü almak için e, savaşa giden bir grup Deliler Birliği'nden askerin hikayesini. Bu hafta bir de animasyonumuz var The Grinch, Grinch olarak giriyor. Yönetmenler Scott Moser ve Yarrow Cheney. E, Despicable Me 3'ün e, kadrosu. Orijinal kadroda çok iddialı isimler var bu arada. Ben de Cumberbatch, Rashida Jones ve Pharrell Williams gibi. Türkçe seslendirenlerde de Yekta Kopan, Azra Ayarak, Enver Güçlü ve Ebru Aktaç'ın isimlerini görüyoruz. Grinch aslında çok tanınan bir çocuk kitabı daha önce çeşitli uyarlamaları var. 2000 yılında Jim Carrey'li bir da çekilmişti. Dr. Seuss'un... Evet, Kresi. Whoville'da yaşayanların aşırı Noel kutlamalarından sıkılıp zaten aksi kötü karakter olan Grinch'in Noel'i çalmaya karar vermesi. Gerçi hani Noel öncesi dönemde Amerika'da bulunmuş dinleyicilerimiz... Hak vermeyecek dillerdir o her yerde durmadan Noel şarkıları çalması ve durmadan hediye paketlerinin hani her bir kişiye 15 hediye her bir paketin 3-5 kat plastik plastik ve kağıtlar ve e, kurdelilerle paketlenmesi e, biraz yorucu hale gelebiliyor hakikaten. Evet. Burada da Grinch bu sefer biraz daha Grinch olumlu bir karakter olarak karşımızda. Daha önceki versiyonlardaki kadar itici ve korkutucu ve kasabayla tamamen kopukta değil. Chöpey'ne de iyi davranıyor ve hani sonundaki dönüşümü de aslında daha inandırıcı oluyor bu şekilde. Ee, klasik bir hikaye, hoş bir hikaye bence iyi bir uyarlama da olmuş biraz e, Minion'ların... Hissiyatı var Amerika'da filmde. ve İngiltere'de çok iyi açıldı zaten Evet bir çok iyi ee, Bu hafta küçük dinleyicilerimize özellikle tavsiye edebileceğimiz bir film Bir de sonuçta dünyanın şu anda içinde olduğu hali düşünürsek Biraz daha birbirine nazik davranmayı ve sevgi göstermeyi e, savunan bir filmin bence kimseye zararı yoktur Hatta fazlasıyla ihtiyacı vardır. Ailecek izlenmek üzere tavsiye ettiğimiz bir film Grinch de bu hafta. Müziklerinde de yine Danny Elfman'ın imzası var. Onun dalton'ını da çizelim. You're a mean one, Mr. Grinch. Parçasını dinliyoruz şimdi. Black Peele You're a foul one You That's got two in your look smile look. You have all the bittersweetness I would see some crocodile die. Mr. Grinch You're a foul one Friends you don't have oh. I wouldn't touch you with a 39 and a half a paw You're a monster Your heart's an empty hole Uh -oh. All them smiles, homie, I turn up and frown All them decorations, I tear them down You can ask Max, I don't play around hey, yeah. Who is this mean fellow with his skin all green and his teeth far yellow so mad for Halloween Come around and we ain't knocking at your door, man Mr. Prince, you're a bad man, I'm a little spoiler, man With his skin all green and his teeth all yellow What you so mad for? Halloween come around and we ain't knocking at your door You're Mean One Mr. Grinch dinlediğimiz parça Grinch bu hafta vizyonda. Onun hemen akabinde de Altın At Golden Horse Film Festival daha doğrusu film ödüllerinin ana şarkısını dinledik. Bu e, Tayvan'da verilen 55 yıldır verilen Çince e, sinema dünyasının en büyük ödülü. Ee, geçtiğimiz hafta duyurmuştum ben orada e, Fipreski jürisindeydim ve biraz festival haberleri vermek istiyorum ee, Ödüller 55 yıldır veriliyor önce Tayvan hükümeti başlatmış sonra Hong Kong'da katılmış Son birkaç yıldır Anakara e, Çin'den de filmler katılabiliyor e, Ve Çince olduğu sürece başka bölgelerden de gelebiliyorlar aslında Singapur filmleri de katılmış daha önce 23 dalda veriliyor ödüller. Buna ilave bunların arasındaki ilk film arasında bir filme de Fipreski ödül veriyor. Biz Fipreski jürisi olarak The Looming Storm adlı bir Çin filmine verdik bu ödülü. Umarız bizde de çeşitli festivallerde görme fırsatımız olur. Çok kısaca bahsedeceğim ben bizim de çok beğendiğimiz bir film en iyi film ödülünü aldı ve seyircilerden de ödül aldı. Ayrıca en iyi uyarlama senaryo ödülünü aldı. O da An Elephant Sitting Still bu sene Berlin'de premier yapıp orada Fipresko ödülünü alan film ilginç yönlerinden biri çeşitli ilginç yönleri var. Dört saat neredeyse ve çoğunluğu uzun planlardan oluşuyor. Hakikaten zorlayıcı bir film. Buna rağmen seyirci ödülü almış olması Hong Kong'da da almış. Bir yandan çok ilginç. Bir yandan filmin yönetmeni daha filmin kurgusu tam bitmeden intihar etmiş. O nedenle filmin yönetmeni de yok. Annesi geliyor. Böyle filmin çevresinde dönen bir sürü de e, hikayesi var. Ama e, o da hakikaten festivallerden birine gelirse görmeye değecek bir film. Jang Imun'un pek çok adaylığı vardı Shadow filmiyle en iyi yönetmeni aldı ki ilk defa almış bu kadar tanınmış bir yönetmenin ilginç ilk Golden Horse ödülü olması. Çok kısaca şeyi de ortalığın neyin karıştırdığını da söyleyeyim ben. Belgesel ödülünü Are Youth in Taiwan Tayvan'daki gençliğimiz adlı bir film aldı. Genç bir kadın yönetmen UFO... Ödülü alırken de hayattaki en büyük isteğinin ülkesinin yani Tayvan'ın bağımsız ...olabilmesi, bağımsız olarak kabul edilmesi olduğunu söyledi ve ortalık birbirine girdi. Yani o anda bir şey denmedi tabii zaten Tayvan'da veriliyor ödül. Ama zaten Çin e, yayını kesmiş o noktada. Biz onu tahmin ettik. Herhalde burayı yayınlamıyorlardır diye e, düşündük. Biz dinlerken. önce şeylerden anlarız. Evet ve o gece e, Tayvan e, Çin'in Twitter'ında ortalık iyice karışmış. E, daha sonra ödül vermeye çıkan Çinli bir oyuncu... E, Tayvan Çin'de verilen bu ödül diye söze başlayınca Tayvan'ın e, başbakanı Tayvan Çin'in parçası değildir gitsinler kendilerine baksınlar gibi bir Facebook şeyi paylaşmış Böyle bir iki ülke arasında ciddi bir gerilime yol açtı Festival e, daha doğrusu ödül töreni onu da paylaşmış olayım Seneye Çin'den film alırlar mı acaba? Seneye Çin kendi vatandaşlarının gitmesini yasaklamış diye bir dedikodu var Henüz doğrulanmadı ama işte hissediyorum böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik Masa'da Barış'a ve bu haftaki destekçimiz Çağlayan daha çok teşekkür ediyoruz. Evet programımıza yine Leto'dan bir parçayla son vereceğiz. İki Pop'un klasiğini filmdeki haliyle dinliyoruz. Passengers herkese iyi seyirler. İyi hafta İyi hafta sonları. Gideyim. закрывается. Следующая остановка улица You know it looks so good tonight. <laughs> I the bright and harmless